Ördek Yavrularının Sorumlulukları Ördek ailesi çalışkan insanların ve hayvanların olduğu bir çiftlikte yaşıyormuş. Çiftlikte herkes sorumluluğunu biliyor, elinden geldiğince çalışıyormuş. Anne ördek her zamanki gibi saatin ziliyle uyanmış. Yavru ördeklere ''Vak, vak, hadi kalkın yavrularım, bırak. diye seslenmiş ve kahvaltı hazırlamaya gitmiş. Geri döndüğünde bir de ne görsün? Yavru ördekler hala uyumuyorlar mı? Vak! Bu kez sinirle tekrar bağırmış. Hadi kalkın artık! Yavrular uyanmış. Anne çorabımı giydirir misin? Diye seslenmiş biri. Anne pantolonum! Demiş öteki. Ya anne gömleğim nerede? Diye sormuş diğeri. Anne ördek. Vak vak vak vak vak, vak. diye koşturuyor. Her bir yavrusuna yetişmeye çalışıyormuş. Günlerden bir gün. Anne ördek hastalanmış. Hemen doktor çağırmışlar. Doktor yavru ördeklere anne ördeğin iyileşmesi için dinlenmesi lazım demiş. Bu yüzden bundan sonra işlerinizi kendiniz yapmalısınız. Annenizi sakın yormayın. Yavru ördekler doktora, "Tamam doktor amca." demişler. "Artık işimizi kendimiz yapacağız." Fakat bu hiç de kolay değilmiş. Yavrulardan biri pantolonunu giymek isterken takılıp düşmüş. Biri yüzünü yıkarken gözüne sabun kaçırmış. Biri de tüm çabasına rağmen yatağını düzeltememiş. Bir gün komşuları papağan hasta anne ördeği ziyarete gelmiş. Yavru ördeklerin halini görünce onlara Ne oldu size? Evin hali ne böyle? Siz ediyse bir an önce iş yapmayı öğrenin. Ha? Diyerek gitmiş. Yavru ördekler papağanlı demişler. Fakat önceden her işlerini annelerine yaptırdıkları için her şeyi birbirine karıştırmışlar. Sonunda papağandan yardım isteye karar vermişler. Papağan "En iyisi eşek arkadaşımı yanınıza göndereyim." demiş. "O bu işlerden anlar. Ne istiyorsanız sizi öğretir." Ha? Kısa bir süre sonra eşek gelmiş. <Gülüyor> Oo o, i, o i, diye anırarak yapılacak işleri onları tekerleme şeklinde bir bir anlatmış. O düğmek için gömleğini önce geçir kollarını. Sonra ilikle düğmelerini. O, i, o. kazaktaysa önce geçir başına sonra da kollarını. O, i, o. otur yerine Eşek pantolonunu beline, hoşça kal de annene, terlikler kendi yerine, o -ee. O -ee. O -ee. benim elimden gelen bu kadar, artık gerisi size kalmış, demiş eşek, hoşça kalın. -ee. Ördek yavruları bu tekerlemeyi tekrar tekrar söylemiş. İşlerini bir bir yapmışlar. Ve sonunda iyice öğrenmişler. Annelerine sürpriz yapmak için ona hiç belli etmemişler. Bir süre sonra anne ördeğin sağlığı düzelmiş. Bir sabah Vak <gülüyor> Vak diyerek kalkıp kahvaltıyı hazırlamış. Yavru ördekleri kaldırmak için odalarına bir girmiş. Vak <gülüyor> Odada kimse yokmuş. Yataklar düzgünmüş. Her şey yerli yerindeymiş. Anne ördek Yavrularım. diye telaşla yavrularını aramaya başlamış. Çok geçmeden ördek yavruları saklandıkları yerden çıkarak Sürpriz! Sürpriz anne! <gülüyor> diye bağırmaya başlamışlar. Anne ördek gözlerine inanamamış. Hepsi kıyafetlerini giymiş, pijamalarını katlamış ve saçlarını taramış. Anne ördek Çok teşekkür ederim yavrularım. Oh, bak bana verebileceğiniz en güzel hediyeyi verdiniz demiş. İşlerinizi kendiniz yapmanız. Vak beni çok mutlu etti. O günden sonra anne ördeğin işleri çabucak bitmiş. Annecik de kalan vakitlerini çocuklarıyla oynayarak geçirmiş.